Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş ee, geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben zekat için soracaktım. Ee, ikimiz, eşimle ikimiz emekliyiz biz. Hı hı. Ee, ama birikimimizi karışık olarak biriktirdik. Onun tümü olarak mı zekatını vermemiz gerekiyor? Yoksa ikimizi bölüp de mi zekatımızı vermemiz gerekiyor? İkincisi... E yani bir senelik yiyeceğinizi ayıracaksınız diyorsunuz. Bu ne kadara şeydir? Yani biz hiç emekliyiz. Bir senelik bilirsiniz ne kadar alınıyor. Evet. Ee, bunları öğrenmek istedim. Tamam. Bir de bir sene içinde biz bu hesap miktarını düşürdük. Oğlumuzu evlendirdik. Düştü. Ama şu anda bir sene geçmemiş hala. Hani Ramazan'da veriyorduk. Ramazan'da hı hı. olmadığı için vermedik. Ama Ramazan geçince yine o miktara ulaştı. Ne yapmamız gerekiyor? Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir, hocam. elde edilen gelirlerde, Müslüman ailelerde mülkiyetin ayrılığı esası vardır. Herkes kendi kazancının sahibidir. Farklı kazançlar belli bir bütçede, belli bir yerde toplanıyorsa, ortak olarak kazanılıyorsa herkesin kazandığı bellidir. Bunlar da kazanç ayrılığı esas olduğundan dolayı herkes kendi kazancının zekatını verir. Dolayısıyla hanımın kazandığı 50 lira, beyin kazandığı 70 lira ise 50 lira nisaba ulaşmış hanım kendi zekatını verir. Öbür taraftan da erkek kendi zekatını verir. Evet. Ama öyle yapmaz da iki aile parayı bir araya birleştirdiler. Bir ya Rabbi sen, sen bize bu nimeti verdin. Tek tek düşündüğümüz zaman zekat gerekmiyor ama sen bize sağlık verdin. Bizim bir arada bir hayal sürmemizi sağladın. Bize para kazanma imkanını da verdin. Biz bunları birleştirdik. Senin koyduğun ölçüye göre ikimiz ayrı ayrı mesul değiliz ama madem böyle bir değer oldu biz bunun zekatını veriyoruz sen de bizim bereketimizi ver diye bu paranın zekatını vermek güzellerin güzeli olur. Hmm. Ama teknik olarak sorulursa herkes kendi e, hissesinin Misaba ulaşıp ulaşmadığına bakacaktır. Bu arada. Evet. Bir bu sene bir, içerisinde iki, hocam. Bir yıl içerisinde. E, bir yıl içerisinde bu parada iniş çıkışlar oluyor. In, nisaba ulaştıktan sonra, nisaba ulaştıktan sonra iniş çıkışlar dikkate alınmaz. Yıl yılın tamamlanması sonunda e, nisaba ulaşmışsa hı hı. o şey, zekatı oradan verilir. Diyelim ki bir para A yılı içerisinde nisaptaydı. Sonra düştü. Yıl tamamlamadan düştü. Sonra yıldın içerisinde öbür yılın içerisinde nisaba ulaştı. Zekatı verir. Hmm. Yani bu yani örnek verir. üzerinden düşen, düşünürsek. Ramazan ayında nisap miktarı paramız vardı. Vardı. Diyor. Sonra düştü. Çocuğumuzu evlendirdik. Düştü. Sonra Arasına yükseldi. Ramazan ayında tekrar nisabe yükseldi. Nisaba ulaşınca vereceğiz. Evet. Elimizdeki aradaki boşlukları var. yok sayacağız. Hmm. Evet. Evet. Bir de hocam, hanımefendinin bir sorusu daha vardı. Bu bir senelik yiyeceği e, ayırma meselesi. Bu bir senelik yiyeceği ayırma meselesi tarım toplumu esaslı bir ilkedir. Hmm. Şimdi tarım arazisinde çalışan, geçimlerini tarım üzerinden yaşayan insanların zekatının vereceklerini düşünüyoruz. Şimdi elimizde bizim asli ihtiyaç dediğimiz bir mesele var. Müslüman zekat verecek hale gelmesi için... Hayatının normal bir insan olarak sürdürebilmesi için kendisine gerekli olan her türlü ihtiyacı ayrı bir tarafa koyar. Ondan sonra kalan nisaba ulaşmışsa onun zekatını verir. Yani o zaman din bu insanı zengin yani zekat verecek konumda sayar. Zengin deyince trilyonlar olması şart değil. Yani bütün ihtiyaçlarını giderdikten sonra 80 tam yüzde 18 gram altın diğerinde malı olan insanı tırnak içinde din zengin saymıştır. Buna evet. itiraz edenler var zamanımızda ama çok kulak asmamak lazım. Fakirin lehine bir durum var burada. Şimdi burada e, bir e, tarım toplumunda yaşa. Ne? bu asli ihtiyaçlardan bahsettik. Asli ihtiyacım benim elbisem, yiyeceğim, giyeceğim arabam şu bu. Peki tarlada çalışan insanların asli ihtiyacı nedir? Öncelikle bir dahaki Ekin dönemine kadar, biçim hasat dönemine kadar yiyecekler onun asli ihtiyacıdır. Hmm. Çünkü hasattan hasada bir yıl geçmesi lazım değil mi? Bir dahaki hasadı tarlasından bir dahaki yıla kadar gıdasını elde çıkarma imkanı yok. O halde tekrar hasat dönemine gelince kadar yiyeceği gıdasını börecek. Onun asli ihtiyacıdır. Gelelim işte ondan dolayı o asli ihtiyacını bir yıllık... E, gıdasını ayırması anlamı budur. ihtiyacın ayıracağının esasında bu yatar. Yani, şimdi yahtar. E, zaman... Tabiri caizse maaşı yıldan yıla alıyor gibi aynen, tabii düşünmek aynı. Şimdi gelelim günümüze. Emekli olan bir insanın maaşı e, yılda bir almıyor ki. Evet. Her ay alıyor. Dolayısıyla onun asli ihtiyacı aylık aylık belirlenmiş. Asli ihtiyacını bir yıllık biriktirme ihtiyacı yok. Devlet diyor ki senin endişen olmasın. Ben sana her ay Maaşını veriyorum Geçimini sen sağlıyor Dolayısıyla bir yıllık maaşımı Biriktireyim bir arıyor benim elimde dusun Onu ayırayım böyle demeye hakkımız yok hmm. Hikmete aykırı olur Bu bir yıllık ihtiyacın ayrılmasının Meşru görülmesinin sebebi insan hayatını bir daha iki seneye kadar Normal olarak devam ettirebilsin Bir emekli memur hiç başka kimseye muhtaç olmadan Madem ki e, ileride para Parasını alacak bir Garantisi var o halde bu maaşları onun bir yıllık zaten otomatikman devletin kesesinde duruyor. Sen elindeki paradan harca bir yıllık para ayırma hakkına sahip değilsin. Evet. Dolayısıyla emekli maaşı alan bizim gibi maaşla çalışan insanların elinde diğer ihtiyaçlarının dışında 80-18 gram altın bulunursa onun 40 tepeni zekat olarak verir. Elimde bir yıllık param yok benim deme hakkına sahip değil. Hı. Evet. Yani bu hüküm özel bir hüküm değil mi? Tarım toplumları için verilmiş yani bir Yani şeyde de gündelik hayatta çalıştığı ile kazanan bir adam da böyle. Hı. Diyelim ki adam aylık çalışıyor. Amel olarak çalışıyor ama çalıştığı sürekli bir işi var. Rutin bir geliri var. Çalışıp yenilmesini alıyor. Bir, evet. yıl, bir yıl içerisinde inşallah böyle olacak. Zaten o insana sen bu parayı biriktir deseniz o parayı bir yıl tutmaz, o paradan harcamayacak, onu bankaya yatıracak. Çünkü niye? Her ay kazandığı bir gelir var, o gelirden geçimini sağlıyor zaten. Dolayısıyla bir yıllık parayı biriktirdim deyip de onu alıp o bir yıllık ihtiyaçlarını harcamıyor zaten. Çünkü geliri olduğu için onu ayıracak. O halde bu bir yıllık ihtiyaç dediğimiz şey, haddi zatında onun ihtiyacı değil, fazla parası. Dolayısıyla zekatına verecek. Evet.